Merhabalar, Açık Mimarlık programındasınız, Açık Radyosunuz. Ben Hasan Cenk Dereli. Bugün stüdyoda sevgili hocam, kanaat önderim, <gülüyor> çok sevdiğim arkadaşım <gülüyor> Saiteli Köknar'la beraberiz. Merhaba. Merhaba Saiteli, hoş geldin. Hoş bulduk. E, mimarlık ve... Aç, başlığından yola çıkarak yine bir sinemayla ilişki kurarak bazı konulara dalmayı düşünüyoruz ama bu sefer hani... Bulamadık tam olarak. Daha evvel uzaylılar ve kentsel dönüşüm ve uzaylılar ve e, ekoloji, uzay ve ekoloji üzerinden gitmiştik. Şimdi önümde neoliberalizm ve robotlar gibi bir konu var. Ben buldum, ben buldum. Kentsel düzen ve robotlar. O da olabilir. <gülüyor> e, 80'li yıllara Robocop filmi üzerinden... Yani diğer filmlere de biraz Bakacağız. bakarak bakmaya çalışacağız. Şey yapalım çok kısacık ben e, bu biraz önce konuştuğun şeylerin serisi aslında bu bizim daha önceden planladığımız çeşitli vesilelerle farklı yerlerde yaptığımız bir şeydi sevgili dinleyenler. E, bu e, sinemadaki prodüksiyon ve prodüksiyon tasarımı üstünden aslında tasarım tasarıma değen e, konuları konuşuyoruz. Mimarlığı da konuşuyoruz bununla beraber. Yani çok... Nokta atışı yapmıyoruz ama sinema nasıl bize bir tasarıma dair böyle e, yaratıcı, kışkırtıcı bir bilgi alanı açıyor diye. Said Ali e, sağ olsun araştırması ve bildikleriyle e, bizi besliyor bu konuda. Evet, bağlantılar kurmaya çalışıyorum evet. daha çok. Şimdi <gülüyor> Robocop 1987'nin filmi. E, ben hani neoliberal politikalar popüler, devamlı deyip bu neo kısmını Hı -hı. devamlı söylüyoruz, liberalizmin ilişkisini kur zor oluyor. Hani okumak lazım. Ben de çok iyi okuduğumu söyleyeyim ama bu Thatcherizm'in ve Reganizm diye ama Reganomics de diyorlarmış. Bunların bir alt e, ayağı olduğunu yani neoliberal politikaların bir alt ayağı olarak Thatcherizm'in incelenebileceğini ve 80'li filmleri bir süredir inceliyorum hı hı. ve yani hem Regan hem Thatcher ekonomik politikalarının o filmlerde nasıl yansıdığını çok yani açıkça görmek mümkün. Sırf Robocop üzerinden değil Escape from New York hmm. tartışabilirdik. Mad Max tartışabilirdik Avustralya'dan. Aha. Ya da Akira tartışabilirdik Japonya'dan. Japonya'dan. Ya da Fransa'dan Le Jouet var 1976'dan. Benim çok etki bırakmış üstümde. Sonra The Toy diye Richard Pryor da 80'li yıllarda tekrar Amerika'da çekilmiş bir hali vardır. Ben onu bilmiyorum ee, ya. O hmm. film konusu da çok ilginç. Ee, bir basın mogulunun hani... Devini, patronunun oğlu, Şımarıkoğlu bir gün bir oyuncak fuarına gidiyor. Hadi git oyuncak al diyorlar buna. Bu tesadüfen de bu e, adam için çalışan bir gazeteci. Hı hı. Oradaki bazı oyuncakları deviriyor. Sakar bir adam. Onları düzeltirken çocuk bu adamı gösteriyor. Bunu istiyorum diyor. Bunu satın almak istiyorum diyor. Müthiş. <gülüyor> e, tamam nasıl? adam ikna ediyorlar. Paketleyin diyor. <gülüyor> Paketliyorlar. Evine gönderiyorlar çocuğun adamı ve bunların ikisinin arasında bir duygusal ilişki kuruluyor vesaire. Ve çok Hani, e, bu her şeyin ya, alınabilir olduğu falan mesajlarıyla. Nietzsche <gülüyor> tabii o basın e, nedendir hani patronunun hani Hı -hı. hayatıyla ilgili hikayeler de var hani onu çocuk ona karşı çıkıyor Hı -hı. işte sendikal ile ilgili hikayeler falan e, çok ilginç. Ve buna hani ben bunu da bu filmi de teçerizmin hani altında inceleyebiliriz diye düşünce teçerizmin teçeronik Thatcher iktidar olduğu e, zaman dilimine böyle çok erken kalıyor. Fakat onu da baktığın zaman Thatcher öncesinde de teçerizm vardı Hı -hı. diyen düşünürler var. Şimdi ben filmden biraz e, gidelim. Sonra da bu filmin açtığı konuları tartışırız diye. Çünkü bunu mimarlıkla bağlamak hani hem bu tematik olarak bağlamak mümkün hem de bu dediğin gibi e, prodüksiyon tasarım açısından bakmak lazım. Paul Verhoeven'in filmi. Amsterdam doğumlu yönetmen. E, i̇lk Hollywood filmi diyorlar ama bir tane daha Flash and Blood diye bir film var 85'te ama ilk hani bilinen Hollywood filmi Robocop 87'de Sonra Total Yıkolu, Basic Showgirls, Süstaş aslında yapmış. bir liste. Çok... Hep de yanlış yani eleştirmeyenler tarafından <gülüyor> yanlış anlaşılmış. Mesela Starship Troopers burada oynadığında hı hı. önde gelen sinema yazarlarının bu nasıl film böyle çizgi roman gibi olmuş böyle hani faşizm propagandası yapan garip bir film. Ne biçim bir film? Hı hı. Kötü bir film bu demişlerdi. Ee, Paul Verhoeven'ı dinlediğinde ben Lenin işte işte, aynen işte faşist propaganda filmlerinden hani onu alıp o formu inceleyip işte çizgi roman formuyla birleştirip bunun hani eleştirisini yapmak istiyorum dediği şeyi hani <gülüyor> <gülüyor> direkt, tam direkt... Tam pers şey, <gülüyor> şey, Aynı şey Robocop bunun da başına gelmiş. Hı -hı. Ee, burada kadınların pozisyonunu da hani e, eleştiriyor aslında. Hı -hı. Ee, çok önemli bir ikinci karakter var. Yani bu, evet. bu Alex Murphy'nin yardımcı. Starship Troopers'ta da vardır. Aynı Bayan şey. Teğmen karakterleri. Halbuki ama feminist yazarlar işte ikinci pozisyona itiyor... ...onları aşağılıyor diye hani yine kızıyorlar Paul ama Ama halbuki o başka bir şey göstermeye çalışıyor yani, gibi. Yani bir distopya Hı -hı. kuruyor. Zaten film Detroit'te geçiyor yakın Hı -hı. gelecekte. OCP diye bir şirket diyor ki OCP'nin adı çok önemli açmamız lazım. Omni Consumer Products. Yani... yani her şeyin tüketici ürünlerini yaparız biz. Niye polis yapmayalım? Polis yaparsak greve greve gitmezler Hı -hı. ki özelleşmiş bir güvenlik sistemi var. Greve gidiyor polis. Hı -hı. Yani nasıl olabilir mi bu? Orada zaten o yeni yaratılan robot karakterin işleyen polis sistemi içerisinde ilk geliş anları falan onunla karşılaşma şeyleri falan. Tabii greve kırmak için bunu gönderiyorlar evet. hani. Ee, ...bu böyle çok... ...tam zamanında yerinde gelmiş... ...belki daha sonralarda 2000'li yıllarda... ...Tahsin yazdığı... Göktelen e, romanında... hani ...özelleştirilmiş bir hukuk sistemi... Hı hı. ...onun greve gitmesi falan konuları konuşuluyordu... ...yani bu özelleştirme ama nereye kadar... ...şimdi bunların teçerizmle çok yakın bağları var... ...şimdi mesela teçerizmi tarif eden şeyler... ...serbest piyasa... E, ...finansal disiplin... E, ...sosyal hani yardımların kısılması... ...vergilerin kesilmesi... E, ...milliyetçilik... Herkes kendin başının içerisine baksın self-help işte özelleştirme ve birazcık da bir tutamda popülizm diye tarif edilebilecek hmm. bir şey. Aslında yakın bir zamanı ve tanıdık bir coğrafyayı anlatıyormuş gibi. Yani niye bu konuya girdik bilmiyorum. <gülüyor> Hoşumuza gidiyor 80 yıllar o yüzden diyebiliriz. Ee, hani bunun bir ideoloji olmadığını düşünenler de var fakat hı hı. Anthony Giddens diyor ki bu diyor hani 93 senesinde İngiltere servetinin yarısı çok büyük bir azınlığa ait diğer yarısı da geri kalan insanlara ait bir gelir eşitsizliği oldu. Bunun hani ekonomik bir sebebi yok diyor bunun ancak ideolojik bir açıklaması e, olabilir e, diye hani yazıyor. Herhalde bu Robocop filminde de açığa çıkan görüntü işte OCP'nin o dev gökdelenin tepesindeki işte karar veren büyük şirket sahipleri işte sokaktaki işte gün, günü kurtarmaya çalışan polis memurları on, onları hani önce onlara karşı gelen onlara onların eylemine karşı Robocop'un oraya gelmesi ama sonra onlara yardım eden pozisyona dönüşmesi. Çünkü orada da çok yani bu böyle bilim kurgu konular bazı böyle Grafik olarak tartışamadığımız şeyleri hani yani kolaylıkla açığa çıkar çıkmayan konuları grafik olarak açığa çıkarabiliyor. Nasıl? Bu ölen bir polis memurunu çok kötü yaralanan bir polis Hı -hı. memurunun omuriliğini ve beyin sistemini alıp makina bütünleştiren saybok bir makina yapıyorlar. Dolayısıyla bütün hafızasını siliyorlar hani Hı -hı. bilim kurgu. Fakat diyor ki film hani ama yine de hatıraları kalmış olması yine de bir insan tarafı var mı bunun? Hı -hı ve hakikaten o hatıralarını bulmaya çalışıyor. Zaten hatıralarını bulmaya çalışırken de büyük bir suç organizasyonunun içine giriyor ve onları hani yok etmeyecek. Bu bunun hani büyük bu kendi bu robotu yapan firma ile ilişkilerini buluyor falan. filan. böyle bir yere gidiyor. Bir de yani gidiyor. suç örgütü o yönetici aynı zamanda o firmanın bağlantıları Hepsine falan. Açığa çıkan... Sokaktaki bütün şiddet, işte hırsızlık vesaire onlar da bir şekilde estetize edilerek görünür hale getiriyorsun aslında tartışma için açılıyor görünür hale getirilmiş oluyor yani böyle çok şey hani ne denilir Mant düşünce deneyi gibi bir şey Hı -hı. yani bu filmler o yüzden hani çok e, hani güzel açığa çıkarıyor e, şey e, Filt Filtipet var filmin içinde Filtipet e, önemli bir hani stop motion e, şey e, yani animatör e, Star Wars'da 77'de bütün bu hani e, hareket etmeyen modelleri hareket ettiren stop motion'un tekniğiyle, Fil Tippet e, var, hani o, o hatta prodü, prodüktörü olmuş filmi, hani çok güzel oyuncaklar yapacağız, filmin parasını <gülüyor> ben vereyim diye de düşünmüş olabilir. E, şey, e, kostümü tasarlayan Rob Bottin, e, Rick Baker'ın öğrencisiymiş. Rick Baker, şey, Thriller'da Michael Jackson'ı hani kürte çeviren makyaj üstadı. en çok Oscar makyaj Oscar almış 7 tane tanemini, 12 nominasyonu falan var. Onun öğrencisi Robby'nin ve 1 milyon dolar vermişler robotini. E. Git, git bu robot kostümünü yap. Gel altı tane kostüm yapmış. Üç tanesi gıcır gıcır Üç tanesi hasarlı hani versiyonlarını. İşte ee, işte tabii çok sıcak oluyormuş içinde. Polo onu soğutmaya çalışıyormuş. Daha iler bir sonra onu, onu da entegre etmiş içerisinde. Havalandırmalı <gülüyor> RoboCop kostümü falan. Çünkü kostüm hani önemli bir karego. Ve zaten bütün e, şey yani hani yürümesi vesaire i̇şte, beraber. Onu e, po, Paul Valer bir şey karegrafla robot nasıl yürür diye çok uzun süre çalışmış. 2-3 gün gecikmiş hani çekimler onu. Hmm. Çünkü şeyde kostüm de 2 hafta geç gelmiş. Yani 2-3 günde bunu durdurmuşlar. Nasıl yürüysek bunu keşfetmişler. Çünkü düşündüklerinden daha az harekete izin veren bir elbiseymiş. Hani o yüzden onu ama bulmuşlar onun yolunu. Sanki şeyi hatırlar gibiyim ama emin değilim. Youtube'da galiba bunun deneme çekimleri ile alakalı bu yürütme şeyleriyle ilgili bir şey vardı ama yanlış hatırlayabilirim belki başka bir şey atıyor bilmiyorum ama şey, çünkü çok efsanedir yani hani onun, onun duruşu dönüşü müthiş. yani, yani sadece o... açılan silah değil de yani konuşmaya yani başlayacağım. Önce, önce gövdesi döner sonra <gülüyor> evet, kafası aynen, döner gittiği aynen. yöne. O çok yani, yani kült bir. Ve de, şey, de, de bahsetmekte fayda var. Yani bu kaskının işte çıkıyor. Aslında şey gibi de bağlantı kurulabilir. Yani Darth Vader'ın çıkan o kaskının ikinci parçası gibi. O da mesela üst tarafı çıkartıyor falan. Tabii ki şey zaten filmi yani yazarlarından e, adını şimdi onu not al, almamışım. Hı -hı. E, şey Blade Runner'ı seyrederlerken ne, ne bu konu demiş hani arkadaşına. İşte adam e, bozulmuş o ...robotları kovalıyor demiş. Hı hı. Orada e peki yani robot polis olmaz mı filan gibi... ...böyle hani basit fikirle başlayıp... E, ...tabii ki Terminator'dan hemen sonra gelen bir film. Yani öyle bir cyborg bir durum... ...hani hı hı. tema orada yüzüyor. Ama işte bu bütün aslında yani... ...teçirizm konusunun içerisinde çıkan... ...çoğunlukla bu... E, ...endüstrinin tasfiye edildiği... ...o dönemde büyük kentlerin... ...içine düştüğü ekonomiyle alakalı durumları falan Evet, falan. kentsel yaşamın çöküntüye uğraması. Evet. Neden? büyük bir gelir eşitsizliği var hı hı. yani öne bir bir kısım azınlık... çok büyük paralar kazanıyor ne zaman 80'lerde oluyor bu hı hı. şimdi seçtiğimiz müzik de onunla alakalı e, onu ee, dinleyelim mi hemen dinleyelim Numan'ın kar şarkısını dinleyelim ben oradan onu da tamam. anlatarak harika devam, devam edin Bu şarkıyı seçmem de e, çalışılmış bir şey. <gülüyor> Manidar bu ele, British Electronic Pop'un çıkış yani bir numara olduğu ilk şarkı. E, Gerinuman hani e, tek başına yani elektronik klavyesiyle bu şarkıyı yazıyor, söylüyor. Çok yakışıklı da bir adam değil. Haftalarca bir numara oluyor. Şimdi bu çok tabi enginç bir durum çünkü Human League yıllardır hani bu dijital müzik yapıyor, elektronik müzik yapıyor. Arka tarafta Almaydan Kraftwerk'lerden filan ilham alıyorlar filan bir türlü meşhur olamıyor. Bu adam oluyor. Çok felan <gülüyor> yapıyorlar bunu ama şarkının sözleri çok önemli. Bu tam işte o yıllar daha sonra tabi depeş mod yazıyorlar filan arkadan şey hani ne denir? Çivisi çıkıyor yani orada. Çorap sökü gibi. Çor çorap sökü gibi <gülüyor> elektronik müzik. Bugün günümüzün pop müziğinin hani köklerinde yatan şarkılardan biri bu. şimdi Sözleri ben tekrar edeceğim. Here in my car I feel safest of all diyor. Yani burada arabamda en güvende hissettiğim yer arabam. Bütün kapıları kitleyebiliyorum hı hı. E, ve tek yaşayabileceğim yer arabalar. <gülüyor> İkinci şey daha da güzel burada arabamda sadece kabul ediyorum hani onun receive e, sadece sana seni dinleyebiliyorum. Yani. Sadece. Produksiyon yok yani. <gülüyor> Şeysin okun ucundasın senden hı hı. bir şey gerekmiyor. Bu araba olması da tabii çok çok evet. önemli. Hani Avrupa coğrafyasına arabanın girmesi yolların sıkışık trafik sıkışıklıkları 80'ler. Bizim memlekette de tam o yıllarda ne olduğunu hatırlamak lazım. Hani <gülüyor> araba ile ilgili nasıl gelişmeler oluyordu, Boğaz köprüleri ikinci Boğaz köprüleri vesaire. Onlara bakmak lazım. Yani bu da meşhur bir reklam filmi vardır, siyasi reklam filmi biliyorsun. Turgut Özal'da Semra Özal ikinci evet. Boğaz köprüsü açılınca arabalarıyla o yeni yapılmış evet, olan otoyolları yani geziyorlar biliyorsunuz. Işte burada şunu demek istiyorum ki bu yıllarda Fusion Food da çıkıyor. Hmm. Şimdi. Böyle fusion food da ilginç. Bu müzikler çıkıyor. Hı hı. Bu şarkı sözleri ortaya çıkıyor. Bir, de, de, dev bir tabakta e, havuç bir parça havuç iki parça maydanoz 60 pound yemek yiyorsun. Nasıl oluyor o? Çünkü işte borsa Tokyo borsası Londra borsası. Orada hı hı. Büyük, büyük kolay paralar kazanılıyor. Tırnak içinde kolay para nasıl? Yani tabii ki onlar da çalışıyorlar herhalde kazanmak Yeni için. Yeni bir değerleme sistemi ortaya Farklı. çıkıyor değil mi? Aynı şekilde sanat eserinin borsasının oluştuğu yıllar da bu. Hani bugün hani bu sanat kurumsal sanat bu işte ne denir milli sanatın çekilmesi ve sanatın metaya dönüşmesi meselelerin artık hani arşa değdiği zamanda yine yani bu. Finans sektörünün kendini yeniden yapılandırdığı yeni finans araçlarının geliştiği bir an. Zaten. Şimdi bu yani Robocop filminde bunlar görsel olarak görünüyorlar. Hani bu sanat eserleri yedikleri yemekler hı hı. işte o elbiseler işte büyük vatkalı ceketler falan onlar da var. Bunları görmek, tartışmak mümkün. Ee, hani üzerine düşünmek e, mümkün. Yani bu anlamda Robocop'u şey yapabiliriz. Hani dikkatlice inceleyebiliriz. Ee, peki Thatcherism yani mimarlıkla başka nasıl ince, in, ilişkileniyor? Hani Robocop üzerinden okuyoruz. Başka Hı -hı. nereden ipucu yakalayabiliriz dersek de belki bir not düşmek lazım. Canary Wharf e, geliştirmesine de bir söz etmek lazım. Bu Doğu Londra'daki dokların orada yeni bir iş merkezi yaratılması süreci. Yani bunu nasıl yapıldığının hikayesini de okumak lazım. Hı -hı. Yani tavsiye ederim dinleyicilere. Kabaca bir e, yatırımcı şirket burada bu inşaatlara başlıyor, batırıyor. E, devlet yardıma geliyor, onu kalkındırıyor. Sonra tekrar bu yatırımcı şirkete geri satıyor. Ve hani orası o şekilde Hı -hı. ayağa kalkıyor. Kabaca çok yani. Ve burada işte bazı legal sorunlar çıkıyor, belediye karşı çıkıyor. Bel Thatcher belediyenin yetkilerini alıyor. Belediye başkanı benim diyor. Onları tekrar yazıyor, ediyor vesaire. Bunu ama... ...çok hani ne denir, acımasızca kısaltarak anlatıyorum. Hani bunların detaylarını okumak çok öğretici olabilir. Günümüzde sokakta yaşadığımız hani e, ne denir... ...yatırımlar, geliştirmelerin nasıl yapıldığını da biraz böyle hani köklerini bulmak Hı -hı. açısından... E, ...hani 80'lerdeki global hani bu gelişmelerin 20 yıl sonra bizim coğrafyamızda... ...tabii o yıllarda da benzer bir şekilde Vardı, hani oldu. Vardı, Özel hani çocuklarıyız, Hı -hı. oraları biliyoruz ama hani teçirizmdeki tam listeye uyuyor mu Özalım ki emin değilim ama şimdi sanki çok daha uyumlu bir e, süreç yaşıyormuşuz gibi geliyor o yüzden hani bu filmleri 80'li yılların filmlerine bakmak ilginç benzer geri gelir dağılımı eşitsizliğini hep görüyoruz mesela devamlı bir motosiklet çeteleri evet. sokak çeteleri bir böyle güvensizlik, sokaktaki yaşama karşı böyle bir güvensizlik. Hakikaten de e, artmış, yani 80'li yıllarda New York'ta, Londra'da artmış suç oranları da var. Hı hı. Neden? E, 76'da suç, suç, e, işsizler 1,5 milyon Londra'da, 84'te 3,5 milyon. Yani sanayiler kapanıyor. Hiç, niye? Çünkü yardım edemeyiz. Özel fir özelleşsin, hayatta kalsın. Niye devlet yardım ediyor? Devlet küçük olsun. Böyle bir dönüşüm söz konusu. Evet, bu Özel firmaların ayakta kalmasını, yeni firmaların oluşmasına sebep olduğu kadarıyla devlet hani e, destekli girişimlerinde azalmasına sebep. Burada da büyük iş kayıpları, işten yani, yani daha yeni hani İngiltere'de bu süreçler evet, tamamlanıyor diye Hatta şöyle bir örnek. E, Geçen sene Doğu İngiltere'de bir çelik fabrikası yeniden açıldı ve o yakındaki köylüler işte seviniyorlar. Hı hı. Nasıl aç kapan ne zaman kapanmış? E i̇şte 2000'lerin başında kapanmış. Neden? Hani bu süreçlerle giden hani devletten hani çelik yapacak bir şeyimiz yok. Brezilya'dan alıyoruz. işte hı hı. Çin'den alıyoruz diyerekten kapanmış, kapatılmış. Yani feasible değil. Açık açık tutmaya gerek yok. Kapanmış, işsiz kalmışlar. Şimdi nasıl açılıyor? Çinli bir çelik şirketi Hani bir operasyon merkezi olarak Avrupa'da ihtiyacımız var deyip gelip buradaki İngiliz çelik fabrikasını yeniden Çok satın alıyor. Çok acayip alır. bir şey bence bu. İngiliz işçileri işe alıyor. Geri Çok dönüyor hani o şey. giden sermaye geri dönüyor. Benzer şeyler ülkemizde de yaşanıyor. Yani Seydişehir, Alüminyum'un başına gelenler falan filan hı hı. gibi. Yani bu filmden nerelere gittin? evet. <gülüyor> ...diyorsak bilmiyorum. Ben, ben Robocop sene derken böyle şeyler düşünen... ...öyle çok saçma ama... İşin yani, zor. Yani, <gülüyor> filmin e, Detroit'te yani geçiyor olması da çok yine manidar. E, ama Dallas'ta çekilmiş. Hı. Dallas'ta çekilmiş olması da çok manidar. Çok çünkü, garip ya. Çünkü Dallas hakikaten böyle hani... ...bugün konuşuyorduk hani e, bir ders... E, pro, e, ...hazırlığı yapıyor bir e, hocamız. Efendim... Dallas ne acayip bir yer diyor yani sadece otopark var şehir merkezinde. Hı hı. Hani tam robokopluk bir durum bir distopya hani. E, ama Detroit'i betimlemek için orada çekmişler. Çünkü oradaki skyline hani gökdelen siluetleri daha uygun gelmiş. Şimdi Detroit biliyoruz 4 3, Motown'dan meşhur hani hı hı. o 60'lı yılların moto, araba inşa eden kentinden 3,5 milyon 4 milyonlardan 700-800 bin kişilere küçüldü. Yani küçülen kentlerin başkenti. Tabii ki beraberinde çok ilginç yaratıcı çözümler de geliyor. Ee, evet. Ne denir? Tarımsal, e, şehirsel tarım konuları çok hani takip etmeye çalışıyoruz. Ama bir yandan Çözümüze. da işte bütün o motor, endüstri, endüstrileşme, bu robotla bağlantılar ama bir yani hani bir At, yandan o estetik. Evet, atık sanayi alanları, Hı -hı. oralarda hani bunların hep bu filmlerin çekiliyor Hı -hı. olması falan filan ve belki o konuyu hani bilmiyorum... ne kadar vaktimiz var? Ee, bir iki dakikamız var. Şey, aslında. E, ben konuyla hani. Güzel böyle bir kapama noktası olabilir ama devam edebiliriz. Şey. Detroit'te bu Nisan yani bu senenin yani 2012 Nisan diyor ama böyle geziyor herhalde o fikir. <gülüyor> RoboCop heykeli yapmayı planlıyorlar Detroit'te. İnşallah. Ya yani. <gülüyor> yani hikaye de şöyle başlıyor, başlamış. Hani "Aa siz RoboCop heykeli mi yapacakmışsınız?" falan diye birisi bir laf atıyor hani ortaya. Hani yok öyle bir şey nereden çıktı falan derken vali telefonlar işte fakslar ya yok öyle bir şey yapılacaksa ben para veririm falan diye şu an 50 bin dolar toplamışlar hani müthiş bir şey uygun ya. bir yer ve hani daha da neyse butça bulurlarsa Detroit'in ortasına hani tıpkı galiba Philadelphia'da bir Kroky Balboa heykeli gibi evet. bir Robocop heykeli yapmıyor. E, Şeyde Tokyo'da e, yapılan, Gundam evet. Gundam suit'in evet, 15 metre miydi kaç metreydi 17, çok 17-15 metre yüksekliğinde çok. müthiş bir heykel yaptılar ve hani geziliyor Evet. Oraya gitmek e, belki bir gün <gülüyor> mümkün olursa. O kanlı hepti gördüm. Ama ilginç bir şekilde işte filmler içerisinde yaratılmış karakterler bugün şehirlerde beraber. Yani film Detroit'te bile çekilmedi. Evet. Ama orası oranın yani çok yani nasıl bunu Paul Verhoeven düşünmüş? Yani bilmiyorum senaryo yazarından alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani bilmiyorum ben filmi ayağa kaldıranın e, Paul Verhoeven olduğunu hmm. yani hay, tahmin ediyorum. O anlamda bakınca işte senaryonun derinliğiyle beraber kurulan pek çok bağlantı çok anlamlı. Yani onu geliyor. böyle iyi işlemiş. Evet. Ee, böyle biraz arkada da giden çok da çok mühim de bir film değil. Hani e, biraz böyle B ile A arası kalite Hı -hı. bir film. Hani şey Rutger, Havre, Arnold gene e düşünmüşler Robocop'u oynatmak için. Ama elbiseye sığmaz diye bunlar iri yarı adamlar. E, böyle küçük böyle... Neden bir insan bulmak istemiş? O yüzden Peter Weilersi bulmuş. Hı hı. Hatta bir de Peter Weilersi seçme nedenlerinden biri, suratının sadece aşağı kısmını, çenesiyle yani ağız ağız ve etrafıyla bütün duyguları ifade edebileceğini düşündüğü için Peter Weilersi seçmiş. Çünkü elbisede önemli bir süre boyunca evet. filmde gözleri de gözükmüyor o aktörün. Zaten o kas çıkınca da böyle bir falan <gülüyor> hissi de oluşuyor. Yani bunlar hesaplayarak hani Alex Murphy'nin hani o yüzü, hı hı. neyse o karakterin. Bunlar hani hesaplanarak casting yapılmış, işte elbiseler hazırlanmış. Yani robotinin asistanı olmak iyi olurmuş. O bir milyon dolar elbise yaparken hoş hala mümkün. Yani bu production design konusu çok çok heyecan çok verici. Iyi. Yeni Zelanda'da işte Veta stüdyoları var. Bu District 9 hı hı. filmini yapan şeylerini yani silahları yapan stüdyo. Şimdi bu sene Ağustos, Haziran gibi... İkinci film geliyor, hı hı. oradan Elizyum diye onu bekliyoruz bakalım heyecanlı. Orada da müthiş prodüksiyon tasarımı, böyle aksesuar tasarımları, dekorlar, kostümler bekliyoruz. Harika yani, vallahi. Yani, heyecanlı. Hızlı bir şekilde geçti program bilmiyorum bitti. <gülüyor> yani bilmiyorum böyle yani, daldan dala. Hani, Çok güzeldi ben. Fusion foodünden, e, geri numanından, ekonomik politikalara, ekonomik politikalara. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 80'lerden devam edeceğiz diye ben evet. <gülüyor> düşünüyorum. Bizi dinlemeye devam edin sevgili dinleyenler. Blog'ta da bu ufak tefek şeylerle ilgili paylaşım yaparız. acikmimarlik.blogspot.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. İyi günler. İyi günler.